Açık gayeste. Uzun süreden sonra ilk defa önemli bir iyi haberle başlayalım. Büyük Ada'da hak savunucuları yargılanmakta idi, biliyorsunuz Büyük daha doğrusu Büyük hak savunucuların güvenliği konulu bir toplantı nedeniyle haklarında dava açılan dokuzu tutuklu toplam on bir hak savunucusunun yargılandığı davada. Tutuklu 8 hak savunucusu da tahliye edildi. Gazetecilere açıklama yapan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, biraz normalleşmek için zamana ihtiyacımız var. Bütün arkadaşlarımızı, içerideki bütün gazetecileri ve Uluslararası Af Örgütü yönetim kurulu başkanını da dışarı çıkarana kadar çalışmaya devam edeceğiz demiş tahliye olurken. Evet, savcı ilginç bir şekilde 7 hak savunucusunun tahliyesini istedi. Bir tek Veli Acu'nun istemedi. Neden istemedi? Veli Hoca tüm sanıkların adli kontrol şartıyla serbest bırakılması yönünde mütalaa vermiş. Neden? Bilemiyorum. O noktayı göremedin. Ben de. Ama savcının bir bildiği var herhalde. Sonradan ama o yüzden savcı uymamış. <gülüyor> evet herkesin ama bilmediği bazı şeyleri biliyorlar. Öyle olmuş. İddianamede sanıkların silahlı terör örgütüne yardım etme ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlamalarıyla 10 ila 15 yıl arasında hapisleri isteniyordu. Evet. Yani e, hak güvenliği konusunda, e, stres giderme filan konusunda e, halka kapalı fakat kapıları açık, Abi, herkese açık olan bir otelde e, yaptıkları bir toplantıda gizli toplantı, hatta casusluk filan dediler. Bütün sanıklar tahliye edildi. 35. Ağır Ceza Mahkemesi Günal Kurşun, İlknur Üstün İdil Eser, Nalan Erkem Peytaş Toydner Özlem Dalkıran, Ali Garawi ve Veli Acu'nun tahliyesine karar verildi. Ayrıca Özlem Dalkıran ve Veli Acu hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu. Neden? Neden efendim? Bilmiyorum. Sen biliyor musun? Yok o Olur. yüzden sordum neden diye. Savcı biliyordur ama savcı tabii biliyordu. Çünkü ha, o yüzden hakim, savcı. Hakimler de biliyordu. Muhtemelen. O yüzden hakim. Neden paylaşmıyorlar bu bilgileri peki insanlarla? Ya da gazeteciler bir söylüyor da bir, gazeteciler mi bu durumu? Evet. Bir sürü soru da sorabiliriz ama şimdilik çok ıı, mutluluk verici bir haber olduğunu söyleyelim. Tutuksuz sanıklar şehmuz Özbekli ve Neşat Taştan hakkında da adli kontrol kararı vardı. Ta 25 Temmuz'da verilmiş. O da kaldırılmış. Sonradan şüpheli tırnak içinde şüpheli olarak eklenen Taner Kılıç hakkında terörizmin finansmanı ve casusluk. Ne? Casusluk mu? Casus. Casus. <gülüyor> Casus belli. iddiasıyla tutuklu bulunduğu İzmir 16. Ağa Ceza Mahkemesi'nde görülen dosyanın Büyükada davasıyla birleştirilmesine de karar verilmiş. Bir sonraki duruşma 22 Kasım'da bir soru daha geliyor. Durmadan soru soracağım bugün. Hadi bakalım. Hiçbirini bilemiyorsun zaten ama ne? olsun. Bunu bileceğinden eminim. Roblant ile de bakıyorlar. Yani tek değilim burada. E, üçüne birden soralım o zaman. Yürü. Sorayım. Ya da ikisine birden sorun da ben burada haber okuyayım. <gülüyor> Çünkü Piet Peter Stoynner'in e, ifadesi de ilginç. Evet. Onun Savunması daha doğrusu. Savunması savunmalara geçeceğiz birazcık ama. E, tamam soruyu alalım belki. Neden hepsi... E, ya, beraat kararı niye vermemiş mahkeme neden Ya be, beraat etmiş olmaları gerekmez mi bu durumda her şey ortada bomboş bir iddianame delil S yok iddia yok ve hepsini e, tahliye etmişler yani olası bir cevap bahsedin tahminimden daha doğrusu hoş bahsedelim. olmaz mıydı ya Çıkın gidin ve beraat ettiniz dese mesela. Yani aynı şeyi kendisi için de istemek zorunda kalmasından korktuğu için belki de dememiş olabilir bunu. Neden? Kimin? Hakim. Yani hakim kendisi için de böyle bir beklentiye girmemesi için kendisini böyle bir beklentiye girmemesi için hadi hepinize beraat veriyorum demek istememiş olabilir. Hmm. Yani beraat veriyor o ardından da iki üç ay sonra kendisi de beraat ister bir duruma gelebilecek konuma gelmekten daha doğrusu böyle bir durumda bulunmaktan korkmuş olabilir ama bağımsız yargı sonuçta böyle şeyler benimkin için sadece komple teorisi böyle saçma evet, kusura evet. bakmayın yani, öyle yani. onlar da zaten suskun kaldı yani. bu sorunun cevabını ama güzel bir Pardon, haber. duruşma savcısı Selahattin Kambur Veli tutukluluğun devamını neden istediğini anlayamadık ama diğerlerinin tahliyesi istemiyoruz 113 gün hapiste yattılar ilk kez hakim karşısına çıktılar savunmalarını yaptılar ve mahkeme heyeti Adem Aygün üyeler Ayhan Arduç Gülşah İlmez, Türüdi, Katip Turgut Erken suçlamalar örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek silahlı terör örgütüne üyelik ve kılıç içinde silahlı terör örgütüne üyelik suçlamasıyla yargılanıyorlar. Cumhuriyet Savcısı kim? Can Tuncay. Onun hazırladığı iddianame de. Peki üye oldukları e, iddia edilen örgütler hangileri? FETÖ, PDI, PKK, KCK, DHKPC. Ya müthişsin. E, yani Bravo. alışkanlık oldu artık böyle tekrı tıkır saymak. <gülüyor> Sorun yine aynı şekilde söylerim size. FETÖ, PDI, PKK, KCK ve DHKPC. Bravo. Ama ileride yeni eklemeler olur mu ya da çıkarmalar olur mu o kısmını bilemiyorum. Evet ama güzel çok heyecan verici bir şey. Ee, İstanbul'da Büyükada'da insan hakları savuncuların korunması dijital güvenliği konulu bir atölye çalışması zaten e, bu Mayıs'ta e, Haziran'da yapılacakmış ama şeye geldiği için denk geldiği için Ramazan hı hı. denk geldiği için ertelemişler. Temmuz'a ertelemişler. Aa neden Temmuz? Çünkü yıl dönümü darbenin filan. Rüyasında neden? da görmüşler midir acaba? Böyle Ondan sonra. Şeyler. Onlar tartışılıyor bu arada CNN Türk'de. en enteresan şeylerden bir tanesi de ne? Rüya mı? Evet evet. Mahkumların gördüğü rüyalar sonrasında yapılan komple teorileri falan tartışılıyor. Rüya tabirleri. CNN evet. Türk falan. <gülüyor> 5 Temmuz'da otele düzenlenen polis bazgın, baskınıyla gözaltına alınıyorlar. 30 saat haber alınamıyor yakınlarından. Evet. 30 saat kayıplar yani. Hatırlarsanız gün, biz de aynı şekilde evet, haber almaya çalışıyorduk. Evet. Ne olup ne bittiğini Üstelik anlamaya çalışıyorduk. aralarında yakından tanıdıklarımız hatta çok yakın dostlarımız Özlem Dalkıran gibi. Evet. Bizim en önemli küresel ısınmayla ilgili dünyada yapılan tek ilk diyelim tek değildir herhalde. Çizgi romanı da Türkçe'ye çeviren bizim adımız Özlem Dal Crandan haberde alamamıştık. Evet, evet. Sonra şimdi e, gözaltı kararının da gözaltına alınmalarından e, önce gözaltına alınıyorlar, sonra gözaltı kararı çıkarı. Tam beş saat sonra bu da ortaya çıkmıştı bir anetten. Bunları takip edebiliriz. Ben sorayım neden böyle oldu diye peki, bizim verirseniz. Bilmiyorum. Yani gözaltına alındıktan sonra gözaltı kararı çıkarmak ne demek oluyor? Böyle bir şey var mı? Sonuçta siz hukukta benden daha fazla haşır neşir olmuş insansınız. Ben Roma hukukunu seçmeye ders olarak aldım. Anlamadığım için ikinci derste çıktım. Ben edebiyat, edebiyata meraklıyım. Bir hukuku bırakalım. 1984'e bakacaksın. Hmm. Orada da öyle mi oluyor? Orada hepsi var. Anladın. Tekrar okumak lazım Özgürlük esarettir. Esaret mutluluktur. L Yok o cahillik. Cahillik miydi? Evet. Esaret neden mutluluk olsun ki diyor. <gülüyor> cahillik tabii. <gülüyor> Bakın ne kadar mutluyum. <gülüyor> evet ondan sonra. E, peki. E, yani. Bu şekilde. E, 18 Temmuz'da. Bak 10 hak savuncusu 17 Temmuz'da diye götürülmüştü. Savcı örgüte üye olmamakla birlikte. Örgüt adına suç işleme. Evet. Siz bırakın ben tamamlarım aynı şeyleri. Hangi örgüt? PKK, KCK, PYD ve FETÖ. DHKPC. FETÖ'yü unuttum bu sefer. PDY işte paralel devlet yapılanması. FETÖ-PDY. İkisini ayrı ayrı mı söylüyorum? Ayrı ben? ayrı söylemek tamam, gerek. Tamam tekrar dedim o zaman. FETÖ-PDY, PKK, KCK, DHKPC. Evet. Oradan örgüt adına suç işlemek. TCK ben de üç hafif söyleyeyim. Bir Ceza Kanunu yani. 226. Silahlı terör örgütüne üyelik TCK 314-2, 314-3 suçlamalarıyla tutuklanmalarını talep ediyor. 18 Temmuz'da İdil Eser Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü Özlem Dalkıran Helsinki Yurttaşlık, Yurttaşlar Derneği, Günal Kurşun İnsan Hakları Gündemi Derneği, Veli Acu İnsan Hakları Gündemi Derneği, Ali Garau İsveç Vatandaşı İnsan Hakları Eğitimcisi, Peter Stodna Almanya Vatandaşı İnsan Hakları Eğitimcisi tutuklanıyor. İlknur Üstün, Kadın Koalisyonu'ndan, Nalan Erkem, Helsinki Yurttaşlar Derneği'nden, Necat Taş'tan, Eşit Haklar İzleme Derneği'nden, Şeyh Muz Özbekli Hak İnisiyatifinden. Onlar da haftada üç gün adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor yurt dışına çıkış yasayla. Neden yurt dışına çıkış yasağı ve haftada üç gün adli kontrol? Haftada üç gün neden her günü değil mesela ya da Haftasına... Neden hiç adli kontrol olmuyor evet. Neden yurt dışına çıkmalarına izin vermiyorlar Neden Bilmiyorum Bu soruları bilemiyoruz Ve sonuçta 25 21 Temmuz'da da daha da Yakalayalım dedi Evlerinde gözaltına alınan üstün Ve erken 23 Temmuz'da da tutuklanmışlardı Sonra Nejat Taştan ve Şehmuz Özbekli de haftada iki gün adli kontrol şartı. Neden iki gün ve yurt dışına çıkma yasağı neden yasak? Serbest bırakılıyorlar 25'ten de o şartla. Bir de avukat Taner Kılıçta, Türkiye Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı. O da şüpheli olarak ekleniyor. Bir milyondan fazla mektup yazılmıştı biliyorsun değil mi? Evet biz de dün bir tanesini günü sözü olarak paylaşmıştık. Meksika'dan yazılan, işte Adalet Bakanı'na yazılmış olan bir mektubu. Adalet Bakanı daha okuyor şimdi o mektubu. Evet adil yargılanma talebi herkesin ihtiyacı olan bir şeydir. Adil yargılanma durumu. Bu ileride sizin de sizin çocuklarınızın da başına gelebilecek bir şeydir diye ta Meksika'dan yazmışlardı. Evet. Bize günü sözü yapmıştık. Pekala şimdi... O zaman devam edelim. Peter Stoytner'e girmeyecek miyiz? Girelim. Tamam bir saniye açayım haberi. Peter Stoetner. Peter, özür dilerim. Ee, Alman eğitmen Peter Stoytner 20 yıldan fazla süredir eğitimci ve kolaylaştırıcı olarak çalıştığını, çalışmalarının insan hakları ve şiddetsizlik odaklı olduğunu ve stresle müdahale ile ile başa çıkma konusunda çalıştığını söylemiş. Daha önce Türkiye'de herhangi bir organizasyona katılmadığını dile getirerek bugüne kadar hiçbir terörist örgütü destekleyici çalışmada bulunmadığını da dile getirmiş savunmasını İngilizce yapmış Doetner. Ee, konuşmasının Türkçeye çevrilmesi sırasında sıkıntı yaşanmış. Niye? Avukatlar yanlış anlaşılmanın önüne geçmek için neden demeniz lazım galiba? Avukatlar işte avukatlar yanlış anlaşılmanın önüne geçmek için arada müdahale etmek zorunda kalmış. Alman eğitimmen günümüzde dijital dünyadaki dijital dünyadaki olması tehditlere olması muhtemel tehditlere dikkat çekerek bugün herkes tehdit altında insan hakları savunucuları hem duygusal hem dijital stres altında demiş. büyük Büyükada'daki çalıştığa bir diğer eğitmenin müsait olmadığı için tesadüfen katıldığını, hakkındaki bilgilerin Türkiye'deki bazı medya kurumlarında ön yargılı bir şekilde aleyhinde kullanıldığını, temel haklarının ihlal edildiğini ve Türkiye, Türk adalet sisteminin haklarını korumak için başvurusuna rağmen hiçbir şey yapmadığını dile getirmiş. Ben de kendisine burada bilkommen diyorum. Bilkommen, Turkay. Warum? Warum Warum nicht? Doğru cevap Evet ee, Peki Karakolda ajan olduğum söylendi demiş Karakola gidiyorsunuz sen ajansın diyorlar Adam kalmıştır bu ajan Ama tabi Türkçe mi söylemişlerdir Evet. Ajansın sen Ajansın sen <gülüyor> Almanca söyleyecek halleri yok ya Karakolda burası adalar karakolda Şimdi Özlem Dalkıran O kadar hazırlıklı olsalar zaten gözaltı kararını önceden çıkarırlardı evet. Nereden bulacaklar şimdi Almanca bilen kişiyi <gülüyor> Karakolda o çevirmen muhbir çevirmenlerden yararlansalardı. Ha, olabilir. Olabilir. Değil mi? ki? Evet, evet. Yani bir muhbir çevirmen kapının arkasından duyduğun bunlar casusluk yapıyor dedi de, bunun üzerine e, tutuklandılar. Bütün bu soruların cevaplayamadığın Selahattin'le Robald'ın da cevaplayamadığı soruların tek cevabı bu. Bir adam ya da a, böyle. adam mı kadın mı bilmiyorum. İnsan dinliyor. Ha, bunlar casus casus diyor ve Savcı da götürün bunları diyor. Polis basıyor. Ellerinizi havaya kaldırın diyor. Havuz kenarında toplantı yapıyorlar. Öyle o sırada havuz ki. kenarındaki fotoğraflarını da paylaşıyorlar. Ha. Dijital olarak filan. Ateş edeceklermiş gibi anlatıyorsunuz o. şu anda. Evet. Öyle, öyle. bırakın evet. bırakın. Her ellerinizi kaldırın. Şimdi e, tutuklu yargılan Özlem Dalkuran savunmasına şöyle başlamış. Üç aydan fazla süredir özgürlüğümden mahrum bırakıldım neden bilmiyorum stresle nasıl baş edebileceğimizi öğrenmek için bir araya gelmiştik 100 günü aşkın süredir stres altındayız bildirim yapılmaksızın gizli yapıldı iddia edildi toplantı gizli değildir kapalıdır atölye çalışması kararı nisan ayı toplantısında alınmıştır diyor zaten insan hakları örgütünde her ne kadar büyük ada ve temmuzdan anlamlar çıkarmak istenmiş olsa da aslında toplantı haziranda olacaktı ramazan nedeniyle ertelendi İzmir'de düşünüldü insan ister istemez merak ediyor Bu toplantıyı Mayıs'ta İzmir'de yapsaydık Bugün burada olacak mıydık Hayır o zaman Başkaları olacaktı Kim diyordu bunu efendim Özlem Dalkıran hı hı. Ondan sonra Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdile açıklamasına değineceğim Eğer sizin Özlem Dalkıran Bitiriyorum Kısmı bittiyse. Ee, Otelde gizli buluşulur mu demiş Otel konukları valiliğe bildirilir Gizli toplantıya iki tercümen tutulur mu Orada ayrıca da çalışanları otelin girip çıkıyorlar tabii çay, kahve servisi falan yapıyorlar. Çalışanlara servis yaptırılır mı? Toplantının katılımcıları gizli olsa, katılımcılar fotoğraf gönderir mi? Bienet'in büyük adadaki 100 kişilik akşam yemeğine katılır mı gizli toplantı katılımcıları demiş. Bizim içeride konuştuğumuz verilerin korunması ve stresle baş etme yöntemlerinin İnsan hakları savunucuların alanı olmadığı söyleniyor. Biyanetin Büyükada'daki toplantısı mı varmış? Evet. Bizi çağırmadılar aşk olsun. Yüz kişi. Ayrıca e, ya bir toplantı organize etmek suç değildir. Benle ilgili iddialardan biri de işter göz aydınla konuşmam diyor. Kendisi 90'lardan beri arkadaşım yani 20 küsur yıldan beri e, tutuklandı ve serbest kaldı muhtemelen aramam da onun çıkışını kutlamak içindir. Tahliye olan arkadaşınızı ararsınız elbette. Muhtemelen aramam da onun çıkışını kutlamak içindir diyor. Hı hı. Tahliye olan arkadaşınızı ararsınız elbette. İstar Göz Aydın da ben de FETÖPDY ile falan alakalı değiliz demiş. Tamam. Ben ben de sıra değil mi? Evet, sen. Uluslararası de. Örgütü Türkiye direktörü idile sen açıklamasına. <gülüyor> özür dilerim. Yer vermişler Doçev'in internet sitesinde. Toplantının sosyal medyadan duyurulmamasının gizli olduğu anlamına gelmeyeceğini söylemiş öncelikle. Ankara'da yetkililerle de görüşüyorum ama onu da sosyal medyadan duyurmuyoruz demiş. Eser etkin pişmanlıktan yararlanmak istemediğini dile getirerek çünkü pişman olacağım hiçbir şey yapmadım. İnsan hakları savunucusu olarak yapmam gereken şeyleri yaptım diye konuşmuş. İşte. Evet. Burada diğerlerinden fark ortaya çıkıyor insanlıkları savunucularının. Neyse İsveç vatandaşı eğitmen Ali Garavi savunmasına öncelikle bu oturum için teşekkür ederim diyerek başlamış. Kaç gündür karanlıkta hissediyorum kendimi karşımda dinleyecek biri var diye en sonunda sevinci dile getirmiş. Garavi gözaltına alındığı zaman hakkındaki suçlamalar konusunda bilgi verilmediğini tercüman sağlanmadığını söylemiş. İsvecli eğitmen gözaltındayken iki sivil polis tarafından bir aracın arkasına koyularak hastaneye götürüldüğünü ancak gidene kadar nereye götürüldüğünü bilmediğini ifade ederek yol boyunca hiç konuşmadılar kendimi hayvan gibi hissettim demiş. İnsan Hakları Gündemi Derneği üyesi avukatı Günal Kurşun 8 metrekarelik yerde 13 gün boyunca 5 kişiyle göz altında kaldığını, bir arkadaşıyla arasındaki borç ilişkisinin dosyada delil olarak gösterilmeye çalışıldığını söylemiş. Ya yani evet Ali Garavi'ye bir an dönelim. Ee, bu duruşma için teşekkür ederim çünkü 120 gündür karanlıktaydım... demiş. Evet. kendime karanlıkta. Buraya gelirken e, biraz hafiflemiş olmayı istiyordum ama tersi oldu diyor toplantıdan stresten e, ya yani çalışmadığım yer kalmadı demiş. E, herkesin yapacağı sunumdan ben sorumluydum dönemin başbakanı Erdoğan da 2004'te ...bir uluslararası insan hakları konferansında. Balkanlarda ailelerini arayan mülteciler için çalışarak başladım. Ben bu işe hep onda başladım diyor. Yani Balkanlarda kendi ailelerini bulmak isteyen mülteciler için. Herkesin yapacağı sunumdan da ben sorumluydum. Dönemin başbakanı kim? Cumhurbaşkanı değil. Partili cumhurbaşkanı değil. Adalet ve Kalkınma Partili cumhurbaşkanı değil. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Evet. O da o konferansın ne kadar başarılı olduğunu söyledi diyor. Bu sıralarda Erdoğan'la eski ee, defterler karışınca biraz ilginç şeyler çıkıyor ortaya Zıpkı Osman Kavala'da ve Soros'la olduğu gibi Soros'la beş üç çehrelerle mutlu fotoğraflar çekilip Soros'un derneklerini desteklediği derneklere kızdığını gönderen Cumhurbaşkanları var. onlardan çok var Hatırlarsanız 25. yıl dönümünde Zaman Gazetesi'nin beraber pasta kesiliyordu Evet ama Kızıl Soros demiyordu o zaman. Değil mi? O zaman Beyaz Soros diyordu herhalde. Soros Bey. <gülüyor> Soros Bey. Evet yani e, hayatımı şiddete karşı mücadeleye adadım. Sağlığım ve akıl sağlığım için endişe ediyorum. Hiçbir suçum yok demiş Karavi. Derhal ve de şartsız tahliyemi talep ediyorum demiş. Yani delil olarak kullanılan haritayı değiştirdiler diyor. Deli <gülüyor> yani? çizdiğim harita bu değildi diyor. Orta Doğu'nun linguistik dil haritasıydı diyor. Ne yapmışlar? Coğrafyayı herkese daha bakmışlar. İran hakkında konuştuğum için Türkçe'yi da dahil etmedim diyor. Ama gazetelerde zaten onların tutuklanmaları kararı beş saat sonra çıkıyor ya. Gazetelerde daha tutuklanma kararı çıkmadan bütün bu casusluklar falan iktidar gazetelerinde çıkmıştır. Yani gazetelerde yani. mi değiştirmişler? Evet. yani. Kim ya... diyor bunu? Ali, Ali, Ali abi. E, i̇şte Türk medyasının yeteneğini bilmediği için Photoshop üzerinde Ama neler yapabileceğini. Ama savcı da değişti. Kim savcı da değişti? mı değiştirmiş? Evet. ...haritayı iddianamede görünce tanıyamadım diyor. Gazeteden mi almış sadece? <gülüyor> Herhalde. Gazeteye basıyorlar böyle photoshoplu ardından bu delil olarak mı kullanılıyor? Evet. gazeteciler gazetecilere olan ibretim yani daha doğrusu takdirim şu anda tepe noktalarda. Evet. Düşünsene bu içine bir... haritada sınırlar kaldırılmış. Başlık kaldırılmış çünkü başlıkta dil Hı. haritası diyor. Renkler neyi için geliyor? Renkler her dili gösteriyor. Nerede ne konuşuluyor. ...mesela mavi diyelim... ...farsça filan anlıyor musun evet. öyle? Sarı kürtçe değil Onları da kaldırmışlar. Polis tarafından... ...şifrelerimin sorulduğu tek yer... ...vatandaki yani şeyin... Karakol. Karakol. Ben de avukatımın yanında... ...şifrelerimi verebileceğimi söyledim diyor. Filan. 13 gün boyunca gece gündüz... ...algısı olmadan tutulduk diyor. Böyle gidiyor. Lehime olan mesela tehlif sözleşmesi var... ...Günal Kurşun yazdığı makaleler için telif ücreti alıyormuş. Hı hı. Ve yine bir delil bu. Ama iddianamede yer almamış. Savcı mmm diyor filan. Ama arkadaşıyla e, borç, ol, borç ilişkisi yer almış mı? Yok. Bailok kullanılması. Günal, Günal Kürşu'nun e, bir arkadaşıyla arasındaki borç ilişkisi dosyada delil olarak gösterilmeye çalışılmış. Ama başka birinin kim demiştiniz? Telif hakkı gösterilmeyen? Ee, şey... ...Günal Kurşun... ...Günal Kurşun'un telif hakkı bu konularla alakalı... ...delil sayılabilecek olan telif hakları göstermemiş dosyada. Evet halen Erken de şey diyor... ...böyle bir iddianame ile... karşılaşmak... ...bir hukukçu olarak benim için çok üzücü demiş. Yani... ...olacak iş değil demiş. Bu nasıl gizli toplantı diye sormuş. Tedaviye erişim hakkının kısıtlandığını belirtmiş Erken... Bizler hayatımızın bütün aşamalarında şiddetle mücadele eden insanlarız diyerek iddianamenin somut delil olmamasına karşılık neden tutuklu olduğuna dair avukat olarak anlam veremediğini dile getirmiş. Siz de anlam veremiyorsunuz. Yargılananlar da anlam veremiyor. Muhtemelen hakim savcı da anlam verememiştir. Anlam verilemeyen bir dava vardı ortada. Hala da devam ediyor tutuksuz yargılananlar da var. Maalesef Aziz Nesin'in aramızdan ayrılışının üzerinden epey zaman geçti. Yoksa mükemmel bir Aziz Nesin hikayesi olarak okuyabilirdik bunu ee, onun yerini de dolduracak çok sayıda yazar ve e, öyle dahi bir yazara ihtiyacımız var. Veli Acu da Hı. diyor ki Birleşmiş Milletler'de çalışıyorum. İnsan hakları alanında yüksek lisansıma devam ediyorum. Tamamen tesadüfen buradayım. Diğer arkadaşlarım gibi gözaltına alınırken toplanan eğitim materyallerimizin hiçbiri iddianamede yer almıyor diyor. Eğitim materyalleri, eğitim toplantısı bu. Onları koymamışlar. Çünkü hiçbirinde suç unsuru yok. Eğer biz bu kadar tehlikeliysek neden evimize bizi altında aldıktan sonra yedi gün sonra gidildi? Çünkü aleyhimize delil yaratılmak istendi. Ben insanlara yardımcı olduğum için yargılanıyorum. Burada yargılanan benim insanlığım demiş. Aynen öyle. 112 gündür tutukluyum. Bu süreçten öğrendim artık hayatta daha temkinli olmak. Burada yardım etme duygularım yar yar yargılanıyor diye konuşmuş. Acu ayrıca sol gözünün protez olduğunu tek başına bakım yapamadığını da dile getirerek hastaneye kontrole gidemiyorum. İçeride 18 kilo verdim. Eşim 10 gün sonra doğuracak gebeliği riskli demiş. Neyse ki eşine kavuşmuş oluyor göz doktoru. Bu önemli. Bu son derece önemli haberi. Burada e, bitiriyoruz çünkü. Epey de süreyi aştık fakat bir de son soruyu bırakıyorum. Bu ilk yarım saat dediğimiz 40 dakika içinde. Bu e, Hangi gazetelerde yer alıyor bu ıı, haber? Elimde mesela ben sana söyleyeyim. Cumhuriyette var. Ee, ondan sonra hürriyette küçük, çok küçük olarak verilmiş. Milliyette yok. Tamam mı? Hiç yok. Sıfır. Ha yok varmış. Ha var pul bak. Beş satır. Büyükada davası sandıklarına tahliye. Evet, Devlete kulak. Masır'ın davası Habertürk'te var mı? Bakayım. Evet var. Sol alt köşede. O, o biraz daha büyük. İrice bir pul. Sekiz satır. Sabahta var mı sence? Sabahta mı? Hmm. Olmaz sabahta. Yok. Haklısın. Akşamda? Ruhisman'ın bir şarkısı vardı. Sabah'ın bir sahibi var. Sorarlar bir gün sorarlar diye. Sabahın sahibi kim? Hatırlayabiliyor musunuz? O kadar hızlı değişiyor ki. Bilmiyorum, ilgilenmiyorum da sabahta yok, akşamda da yok. Kapan sahibini bilmiyorum gibi. Yeni Şafak'ta var mı? Yeni Şafak'ta vardır herhalde. Bu konuları en fazla takip eden gazetelerden bir tanesi. Erdoğan'ın çabasıyla serbest kaldılar. Öyle mi? Rusya işgali Aha. altındaki Kırım'da hapiste tutulan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcıları Ahtemci Göz ve Ilmi Ümerov'dan bahsediyor. Öbürü yok. Anladım. Ondan sonra e, Star'da var mı peki? Star. Star. Yok. Ben söylüyorum artık sorularda. Sorudan kaçtın ve küstahlığa sığındı. Yapmayın. Yok bu şey için. Norbert, Herbert Nohurt, Amerikan Birleşikleri'de dışişleri sözcüsü Soruyu soran sabah gazetesi muhabirine devletin medya grubunda çalıştığı iddiasıyla yanıt vermeyeceğini söylemiş. Özgür Basın'a saldırı. E, o da şey demiş. Yok demiş. E, ben Böyle bir iddia olamaz demiş. Tamam tamam anladım. Anladım ben demiş. No, no, no. Okey, tamam haklısın demiş. Tamam, tamam, Görünce tamam. söylerim demiş. tamam. tamam. Aynen böyle. E, bu haberi önemli bulmamışlar yani. Akşam sabah star yeni şafak Türkiye ve diğer Türkiye'yi görmedim doğrusu uydurmayayım e, elimizin altında yok ama yok milliyete de biraz üzüldüm doğrusu. İnsan birazcık daha büyük verir. Ciddiye vermişler işte. Düşün Abdipeççinin geleneğinden geliyorlar ciddiye veriyorlar. O kadar bizi de kalmış olsa <gülüyor> gerek. Açık kaste. Bir adım, bir adım, bir adım Üç adım da biter bu odam Bir adım, bir adım, bir adım Üç adım da biter bu odam Neden, neden, neden, neden, neden, neden, neden, neden, neden Daha yaparlar bu evleri Neden, neden, neden, neden, neden, neden Dar açık yaparlar bu evleri Pencereden görünen gökyüzüne inat Bu evde bir çocuk, bir çocuk Bir kadın ve ben yaşardık bu evde bir çocuk, bir çocuk, bir kadın ve ben yaşardık. Neden, neden, neden, neden, neden, neden, neden, neden bırakıp çekip çekip gittiler. Neden, neden, neden, neden, neden, neden, neden, neden bırakıp çekip. İle uzaklarda görünen güzel günlere inat Bir adım, bir adım, bir adım Üç adımda biter bu odam Bir adım, bir adım, bir adım, bir adım Takılır Düşünceleri Takılır Düşünceleri Takılır Düşünceleri Takılır Düşünceleri Takılır Takılır Takılır Takılır Takılır Takılır Takılır <gülüyor> ...Ahmet Kaya'dan Neden adlı parçayı dinledik. Evet, neden dinledik diye soracak olursanız... ...gününün anlam ve önemini taben e, çalabileceğimizi düşündüğümüz bir parçaydı bu. Bu, bu. Neden sorusu sizin için, takılır kısmı da benim içindi. <gülüyor> evet, güzelmiş, güzel şarkı. Evet, e, peki e, şeyi sorayım. Buyurun. E, yeni soru olarak, şimdi bu son derece önemli bir davada... E, ...son derece önemli bir karar verildi. Evet. Bu neden yer almıyor şeyde gazetelerin büyük bir kısmında hiç. Şimdi gazetelerin matbaaya veriliş tarzıyla alakalı çeşitli öngörülerde bulunacağım ama Milliyet Gazetesi vermiş. Evet. Yani sabah akşam Yeni Şafak Türkiye. Cumhuriyet de vermiş. Evet. Yani bu matbaalar daha hızlı çalışıyor da sabah akşam Yeni Şafak Cumhuriyet de vermiş. Yavaş mı çalışıyor? Büyük adaya İlk, Hayır, ilk tutuklama da... olduğu zaman haber veren nerede onlardı? Evet onlardı. Tahliye kararı verildiği zaman haber vermeyenler daha onlar mı? Tutukla, Tahliye diyorum. Daha evet. tutuklama Serbest. olmadan. Evet. Söyleyenler onlardı. Davanın içeriği. İstihbarat casu. demek ki geç çalışıyor. Yani sadece istihbarat devlet birimlerinde yok. Gazetelerde de var. Peki, onlar başka da geç bir çalışıyor soru olabilir. Çok kısa geçeceğim. Daha önce de sormuştum. Onların koskoca gazeteler bunlar. Evet. Muazzam sermayeleri var. var, sermayeleri var. Okulları da olduğunu varsayalım. Nasıl maaş Peki oku, çok, çok, çok. okulları e, niye itiraz etmiyorlar? Biz, okulları mı? Onlar bilmiyorlar şimdi bu büyük adadan 8 tahliye kararı olduğunu mesela. Evet. Okulları. Neden itiraz etmiyorlar? Merak etmiyorlardır belki. Bin, yani giriş gelişmeyi de sonuç bin, kısmını merak etmiyorlar. Bilmiyorlar ki. Bilmiyorlar mı? E, nerede okumamışlar? Onların izledikleri televizyon kanalları da. Buldum. Buldum cevabı. Cehalet mutluluktur değil mi? Evet. İşte onlar da mutlu olmalarını istiyorlar galiba okurlarının. O yüzden böyle bir duruma <gülüyor> sevk doğru, doğru olabilir. Peki başka bir soru daha var. Peki bu kocaman mesela köşe yazarları, baş yazarları falan var. Ee, sabah gazetesinin devasa. Onlar nereden öğrenecekler bu haberleri? Twitter'dan. Tamam. Herkesten daha profesyonel kullanıyorlar çünkü Twitter'ı. Kendi gazetelerinden öğrenemeyeceklerdi. Yap. Tamam peki devam Kendileri edelim. okuyorlar mıdır acaba gazetelerini o kısmını da bilmiyorum. <gülüyor> ben, ben de yazılar. merak ettim. Devam edelim, edelim haberleri. Avrupa Parlamentosu'ndaki e, farklı gruplardan beş milletvekili ortak bir açıklama yayınlamışlar. Ve Türkiye'de tutuklu gazetecileri. tutuklu gazeteci mi var Türkiye'de? Valla var diyorlar. Var diyenler de var yok diyenler de var şimdi. İnsanlar değişiyor, ikiye ayrılıyorlar. Tutuklu gazeteci var diyenler, tutuklu gazeteci yok diyenler diye... ...Türkiye'de insanlar ikiye ayrılıyor. Evet, tutuklu... ...yani Yeşiller Partisi'nin Avrupa Özgür İttifakı'ndan... ...Alman parlamantiler Rebecca Harms... ...Ahmet Şık'ın fotoğrafını taşıyor tutuklu Cumhuriyet muhabiri. Derhal serbest bırakılmalarını destekliyor... ...ve Türkiye'nin geleceği için yaptıkları önemli işi sürdürebileceklerini umuyoruz demiş. Beş gazetecinin var, aralarında birçok tanıdık isim de var Şahin da görüyorum e, pek çok tanıdık durum var e, kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yazı işleri müdürü İnan Kızılkaya'nın fotoğrafını taşıyan Avrupa Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi grubundan İtalyan parlamenter Fabio Massimo Castaldo'da gazete, cezaevindeki gazetecilere destek açıklayarak onların asla unutulmaması gereken kişisel öykülerin altını çizmek istiyoruz demiş Evet. asla unutulmaması gereken kişisel öyküleri Şahin Alpay'ın fotoğrafını taşıyan sosyal demokrat sloven Parlamenter Tanya Fayon gazeteciler taciz ya da tutuklanma korkusu olmadan haber yapamaz veya siyasi liderleri sorgulayamazsa etkin siyasi bir tartışma da olmaz Türkiye'deki siyasi durum kötüleşirken gazetecilikleri nedeniyle tutuklu olanları dile getirmek ve onlara destek vermek bir ödev olmayı sürdürüyor demiş. Abdullah Kılıç'ın fotoğrafını taşıyan gazeteci Yeşiller Avrupa Özgür İttifakı'ndan İspanyol Hordisole Ferrando, Türkiye'de ifade özgürlüğünü kullandığı için tutuklanan her bir birey için uluslararası dayanışma göstermek görevimiz diyor. Kuvvetli bir şey var. Destek devam ediyor doğrusu. Almanya'dan Türkiye'de bir hukuk uyarısı var. Yani bu ilginç bir fotoğraf aslında özgür bırakın fotoğrafı hakikaten ee, hepsi gayet genç milletvekilleri bunlar ee, gazetenin Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay Cumhuriyet Muhabiri Ahmet Şık, kapatılan özgür gündemin yazı İşleri müdürü İnan Kızılkaya e, Zaman Gazetesi yazarlarından Şahin Alpay ve Abdullah Kılıç'ın fotoğraflarını da taşıyorlar bunu da söyledik. Bu arada Avrupa Birliği zirvesi geçen hafta uzlaşılan konu, zirvesinde uzlaşılan konu özür dilerim. Avrupa Parlamentosu bütçe görüşmelerinde ele alınmış. Türkiye'ye yapılan katılım öncesi mali yardımlarda 2018'de 80 milyon euro avro kesintiye gidileceği söylenmiş. Böyle bir durum söz konusu. Ama bir diğer taraftan da Berlin'den bir e, açıklama var. E, aralarında Alman bilişim uzmanı P Peter Peter. Peter. Peter. Peter. Peter Stöckner'in de bulunduğu sekiz tutuklu insan hakları aktivistinin tahliye edilmesi Almanya'da memnuniyetle karşılandı diye yazıyordu o çevrelerin haberinde. Berlin diğer tutuklular için de çabaların süreceğini bildirmiş. Evet Almanya'dan da Türkiye'ye hukuk uyarısı var. Bu dediğin hukuk devleti ilkelerine riayet etmesi uyması uyarısında bulunuyorlar bu yer 11 insan hakları aktivisti için söylüyor. Bu arada gazeteci Murat Aksoy 421 gün sonra serbest bırakılmasının ardından Silivri cezaevi çıkışında tek temennisinin gazetecilik yaptığı için tutuklu olan meslektaşlarının serbest bırakılması olduğunu söylüyor. Yani FETÖ Medya yapılanması diye adlandırılıyor. 29 kişi arasında yer alan gazeteci Atilla Taş, gazeteci Murat Aksoy ve öğretmen Davut Aydın için ...verilen tahliye kararı... ...sonrası... E, sabah karşı bir sularında... ...serbest bırakılıyorlar... ...cezaevi çıkanları... ...arasında Cumhuriyet Halk Partili... ...vekil Ali Şeker'in de olduğu... ...yakınları ve sevenleri karşılıyorlar... ...cezaevinden çıkanları... ...421 gün oldu... ...mesela eşi Şehriban Aksoy'un... ...karşıladığı gazeteci Murat Aksoy... ...cezaevi çıkışında diyor ki... ...mutluyum... ...421 gün oldu... Geç de olsa adalet yerini buldu diyor. Ee, tek suçum yazı yazmak diyor. Bunu söyleyecek söz bulamıyorum. Ben çıktım kendim ve ailem için mutluyum ama içeride gazeteci arkadaşlarımız var. Tek temennim en kısa sürede hepsinin bir an önce tahliye olması demiş. Aksoy daha sonra kendisiyle aynı davada yargılanan ve aynı duruşmada serbest bırakılan Atilla Taş'la bir süre sohbet etmiş ve aileleriyle birlikte gazetecilere e, poz veriyorlar. Galiba var. Yani tutuklu gazeteci var mı diye soruyorsunuz. Sorduğunuz daha doğrusu e, Türkiye'de. Galiba var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Divelt Gazetesi'nde tutuklu muhabiri Deniz Yücel hakkında görüşünü bildirmesi için tanıdığı sürenin dolması üzerine Türkiye 6 haftalık ek süre talebinde bulunmuş. Altı haftada ya da ihtiyacı varmış. Açıklama yapılamıyor ya da çok iş var bu arada. Çok yoğunlar. Evet. Fırsat bulamamışlar. Kendileri bilemiyorum. Ama Di, böyle bir... Divert ünlü varmış. Divert gazetesinin muhabiri kendisi. Hı hı. E, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı ber, damat aynı zamanda Berat Albayrak'ın e-postalarına yönelik yapılan haberler kapsamında yürütülen soruşturmada kendi isteğiyle ifade vermeye gittiği emniyette 14 Şubat'ta gözaltına alınmış ve hala orada tutuklu... Hı. Nisan ayında da Ahime başvurmuştu yüce avukatları devam ediyor. Türkiye deniz yüce için evet ek süre talep etmiş. Altı haftalık bir de ek süre meselesi Ahim'den Türkiye'ye cumhuriyet davasında da verildi. Dün konuşmuştuk ama bir kez daha söyleyelim bu vesileyle bağlantılı olarak iltisaklı iltisaklı <gülüyor> Yani bağlantı derken bir de ben de öyle bir terim kullanayım dedim. Ne güzel. Kulağı Çok güzel. Bir değil? daha söyler misiniz? İltisaklı. Ahim Cumhuriyet Gazetesi davası kapsamında sürenin dolmasına rağmen savunma yapmayan Türkiye'ye ikinci ve son kez savunma için ek süre verdi. Biyanetten de takip ediyoruz bunu da. Ee, Adalet Bakanlığı iki haftalık son gün ama baya heyecanlı bir macera filmi gibi değil mi sence bu korku filminden ziyade <gülüyor> macera filmi olarak nitelendirmeniz de beni ayrıca bir e, heyecanlandırdı <gülüyor> yani belki korku demeyeyim şimdi gerilim gerilim diyelim Ahim, savunma için Türkiye'ye verdiği ek süre düğün dolarken Adalet Bakanlığı Strasburg'daki yüksek mahkemeden iki haftalık daha ek süresinde sürede bulunmuş Ali Can haber haberi bu Talebi kabul etmiş Ahim. Aa, i̇nsan Hakları Mahkemesi 7 Kasım'a kadar bir daha süre uzatım talebine izin verilmeyecek demiş. Ben olsaydım iktidarda açıkça konuşmak gerekirse bu köpekle aramaya köpekle aramayla cevap vermek gibi Avusturya'daki uçaktan inen insanları aynı şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine asıl size 15 gün süre tanıyorum ya da kaç gündem istenmişti? 7 gün. 7 gün süre tanıyorum şeklinde bir açıklama yapardım ama bu konuda galiba o metot tutmuyor. Yo iki hafta haklısın. 14. 14 gün. Bu konuda işte o yöntem olmuyor galiba. Ancak gücü insanların turistleri yetiyor. Hem Avusturya polisinin gücü Türkiye'den gelen insanları köpek darma yetiyor. Hem de aynı şekilde Türkiye'ye gelen Avusturyalı polis, Avusturya'da turistleri köpek darma yetiyor gücü demek ki insanların. Köpeklerin up. bu şekilde kullanılması da ayrı bir konu zaten. Bu, evet o da ayrı bir şey. Evet. Adalet Bakanlığı'na Ahmet Şık dosyası için tanınan savunma süresi de dün doldu. Türkiye'nin ek süre talep edip etmeyeceği de belli değil diye devam ediyordu haber. Bu arada yeni bir haber var. E, hukuk haberlerini takip ederken. Ee, Cumhuriyet Halk Partili Tanrı Kurulu savcılığın berberoğlu kararına yani Enis Berberoğlu hakkındaki Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili hapis cezasının bozulması kararına şerh düşmüştü biliyorsun evet. savcılık. Ama e, Sezgin Tanrı tecrübeli bir hukukçu olarak diyor ki savcılık bozma kararına şerh düşemez, görüş yazamaz, yasa dışıdır diyor. yasalara aykırıdır diyor. Olamaz diyor böyle bir şey. Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararı verebileceği ve ilk derece mahkemesinin bu bozma kararıyla bağlı olacağı filan faş diye gidiyor. Yani kanun yolu mümkün değilse de görüldü ekranımızda dosyanın incelenmek üzere mahkemesince gönderilmesi üzerine fiziki dosyada getirilerek incelenmiştir gibi bir anlaşılmaz cümleler var. Bozma kararına dair değerlendirmesi böyle ama olamaz diyor. Bu konuyla alakalı bir haber, bir haberi de şu anda aktarayım. Bir gün gazetesi muhabiri Zeynep Kuray dün akşam saatlerinde evine yapılan evet. polis baskınıyla gözaltına alındı. Zeynep Kuray'ın İstanbul Kadıköy'deki evi 22-30 civarında polis tarafından basılmış. Evde arama yapan polis Kuray'ı gözaltına almış. Bir güne konuşan ablası Sema Kuray Zeynep Kurey'in Facebook paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındığını ve Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğünü söylemiş. Yani Facebook'ta bir şey söylediği için evi basılıyor. Evet, i̇çiniz rahat olsun. Gazetecilik faaliyeti yüzünden değilmiş yani. <gülüyor> evet. Hukuk derken bir de şeyi söyleyelim. Ya Bunu söylemeseydik keşke keyfimi kaçırdın şimdi. Yani bu haberi vermeseydik. Akademisyenlere de Ankara Üniversitesi yönetiminin soruşturma açtığı akademisyenler savunmalarını yaptı dün. Ee, ve YÖK'ün yani Yükseköğretim Öğretim Kurumu'nun yürürlükten kaldırdığı yönetmeliğin bir maddesiyle suçlanıyorlar. Kanun hükmündeki kararnameyle. Yani Samuel Beckett, Watzlau, Havel ee, filan gibi yazarlara ihtiyaç var. E, absürt tiyatro yazarlarına ee, yani Ankara Üniversitesi rektörlüğünün açtığı soruşturma kapsamında savunma yapanlar akademisyenler Kerem Altıparmak Ahmet Alpay, Feda, Ferda Dönmez Atbaşı, Ayhan Yalçınkaya Emel Memiş ve Bedriye Poyraz'a 10 Şubat'taki eylemde binişleri biniş ne demek? biniş mi? Hmm. Biniş. biniş, ata biniş, Yok. arabaya biniş Üniversite öğretim üyelerinin giydiği cübbe. Binişleri yere serenlerin tespit edildiğini ve haklarında soruşturma açıldığını belirten bir belge göndermiş ve belgede suçlamaya dair bilgi vermemişti. Bu binişlerin üzerinde yani... Güzel isimmiş biniş. Ben bugün bir şey öğrendim. Evet, 800 yıldan beri mesela Salamanca Üniversitesi'nden bahsediyordu ya, dün konuşuyordu evet. Galeanu'dan filan. Yere serenleri tespit edildi ve soruşturma yani bin işleri yere serip mesleğin vakarına uygun davranmadınız. Vakar ne demek biliyor musunuz? Evet. İyi sormayacağım biliyorsan. Cihalet mesele, mutluluktur. <gülüyor> mesele yok. E, o polislerin onların üzerinde. Postallarıyla gezinmesi fotoğrafını nasıl buldun? Vakara uygun mu? Binişlerin vakarına. Vakur oradan geliyor değil mi? Vakur, Vakur pardon. Hı hı. Evet e, oradan e, rektörlük protestoya biniş eylemi demiş zaten. Bu hakikaten tarihe geçecek güzellikte bir şey. Biniş e, böyle olmuş. Açık kaste.